1190, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in kişinin namaz ve amelleriyle, şehitleri geçebileceğini söylemeleri, evet, Hazreti Peygamber zamanında amel yönünden biri diğerinden daha üstün iki kardeş vardı, üstün olan kardeş önce öldü, diğeri ise bir müddet daha yaşadı, onun vefatından sonra halk ilk ölenin diğerinden üstün olduğunu söylediler, bu durumu haber alan Hazreti Peygamber, peki, o ikincisi namaz kılmıyor muydu, diye sordular, evet, ey Allahırı Resulü, kılardı, denildi, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, o halde bu sözleri nasıl söyleyebiliyorsunuz, kim bilir belki de namazı onu kardeşinin mertebesinden daha yüksek bir mertebeye ulaştırmıştır, çünkü namaz, insanın kapısının önünden akan tatlı ve tertemiz bir ırmağa benzer, günde beş defa o nehre girip yıkanan bir kişinin üzerinde kir namına bir şey kalır mı dersiniz, Kudağ oğullarından olan Beliği kabilesine mensup iki adam vardı, bu ikisi H.Z., peygambere gelerek Müslüman olmuşlardı, bunlardan birisi şehit düştü, diğeri ise ondan bir sene sonra, eceliyle öldü, daha sonra Talha bin Ubeydillah rüyasında onun, şehit olandan daha önce cennete girdiğini gördü, sabah olduğunda da gidip bu rüyasını Hazreti Peygamber'e anlattı, bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki, bu ikincisi kardeşinden sonra bir ay Ramazan orucunu tutup bu bir sene içerisinde de altı bin rekaat namaz kılmadı mı, buyurdular.